Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri Profesör Doktor Etem Cebiçoğlu hocamızla bir gariplerin kitabı programında da beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle e, selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin e, hayatını ve menakıbını anlatıyorlar. Kıymetli hocam daha önceki programlarımızda e, Esat Efendi Hazretlerinin hayatından bahsettik. En son bu eserlerinden e, bahsederken Bu Risale-i Hadiye tercihmesinden bahsetmiştik geçen haftaki programımızda. Bu Esad Efendi Hazretleri'nin bu çok küçük hacimli bir eseri ama çok da önemli bir eseri var. Bu Risale-i Esadiye, bu tarikat adamından bahsettiği bir eser. Çok küçük hacimli olmasına rağmen çok da önemli bir eser. Arzu ederseniz bu eserinden bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Euzubillah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu Ala Resulina Muhammedin Ve Ala Alihi Vessahbihi Efendim Esat Erbili Hazretlerinin bu kitabı 1924 senesinde basılmış Orijinal adı Er Risaletü'l Es'adiye Fittarikatü'l Aliye Esas orijinal ismi bu Fatiha ile beraber O zamanlar Basılmış Burada Esad-ı Hazretlerinin kendi eliyle yazdığı bizzat kendi otobiyografisi ben şunu yaptım gençliğim böyleydi atların sırtında nameler dinlerdim. Boş bir gençliğim vardı benim. Sonradan bir yere bağlandım ve bir yere sığındım diyor kendisi. Bizzat onu anlatıyor hayatını. Bu Risale-i esad ve Fatiha Suresi E, ...tercümesi... ...1989 senesinde... ...Kerkam Yayın Evi tarafından da... ...aynı zamanda basılmıştır... ...yeni Türkçe... ...yeni alfabeyle yani Latin... Evet hocam. ...alfabesiyle... ...burada bizzat kendisi kendisini anlattığı için... ...çok orijinal bir anlatım bu... ...yani ben buyum diyor... ...kendisini anlatıyor... ...çok kısa bir bu, e, otobiyografi... Kendi, ...o zamanlar böyle atların sırtında... gezerdim diyor... ...böyle bir gençlik hevesine kapılmıştım diyor... Yani burada şu var. Jean-Jacques Rousseau Me Confessions İtiraflarım diye bir kitabı var. Fransız ihtilaline katılmış. Ve orada yaptığı hatalar neyse ben bu şu şu hatalar yaptım diyor. Evet hocam. Ben bu kitapla yarın alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkacağım diyor. Me Confessions adlı eserin başında söylüyor bunu. Tebari ki Birin seyfasının sonunda فَعْتَرَفُوا بِذْذُنُوبِهِمْ Onlar günahlarını itiraf ederler. Kul Allah'la konuşurken Ya Rabbi ben bir zamanlar içki içmiştim. Ben bu benim günahım. İtiraf ediyorum. Diye bir yönün kendi eksiğini diliyle sesli olarak yalnız bir odada yalnız bir hücrede gecenin karanlıklarında Allah'a münacat yolla anlatırsa o insan olgunlaşmıştır. Çekilmiyor. ben bu eksiğim var ve kabulleniyorum. Boynum bükük ve kalbim kırık. Eksiğim, noksanım ve senin önünde acizliğimi ilan ediyorum. Ben buyum. Beni affet ya Rabbi Evet hocam. Moduna girebilmek çok önemli bir şey. Burada Esad Erbil Hazretleri de, bakın dikkat edin. Bu e, anlatımlarında, gençlik yıllarında, yani bir günahı yok aslında. Ama bir, ilimle değildi. Biraz... Böyle şarkı nameleriyle, bir atın sırtında, gezmek, işte falanca yerde bir sohbet toplantılarına katılmak. işte gayesiz bir hayatım var diyor, gayeli değil diyor. Ne zaman işte Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin yoluna intisap ettik. Talih Hazretlerini bulduk 1875 senesinde kadar. kendisine 5 sene müddette hizmette bulundum. Evet. O zaman ben kendimi bir yere bağlandıktan sonra toparladım diyor. Bütün her insanın hayatında iyi kötü böyle başı boş gezdiği dönemler vardır. Yani gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Sizin kadar yalnızım diye yani yani, şarkı var. Ya, yani kadar boş yalnız. ve gayesiz gezen yıldızlar. Ayın bir gayesi var. Güneşin bir gayesi var. Yıldızlarda gayesizlik var. aslında bir melami şeyhinin kaleminden çıkmıştır o satırlar onun e, yazarın şeyhi bir melami şeyhidir aynı zamanda ondan aldığı ilhamla yazılmıştır kökenli tarikattır o şarkı namilerinin aslında kendimi bir yere ondan sonra bağladım diyor yani işte gökyüzünde ayı takip edebiliyoruz güneşi de takip edebiliyoruz ama yıldızları takip etmek mümkün değil yani bir e, kontrollü bir hayatım yoktu kontrolsüzdü Peygamberimiz de peygamber olmadan önce işte bu dalilen feheda bir arayış halindeydin. Bir boşluktaydın. Allah seni tuttu. Kendisine bağladı. Hidayete erdirdi. Doğruyu gösterdi. Peygamberimizin fevec dalilen cümlesi ve Duha Suresi'nde anlatıldığı gibi aynı şekilde her insanda bir arayış dönemi diyelim buna. Yanlışlık dönemi değil de evet. arayış. Aradığını bulamama ve arama. Çünkü herkes aramayanlar da aslında arayış halindedir diyor. Profesör Henry Bergson o Imaginatif Kreasyon adlı eserinde Necif Fazıl Kısa Küreğ'in Sorbon'da hocası o da öyle söylüyor. Her insan arayış halindedir. Niçin arayış halindedir? Çünkü her insan mükemmelin peşindedir ve güzelin peşindedir. Evet. Şirkinin ve mükemmel olmayanın peşinde bir tane adam bulamazsınız. Birilerin peşinden gidiyorsa, onda güzellik vardır, mükemmellik vardır. Tıpkı o pervane sineklerinin o yanmaklı olan lambanın tarafında dönmesi gibi. Karanlıklarda bulamazsınız onu. Aydınlıklarda bulunursunuz. Mükemmelliklerde vardır. İşte o tarikat yoluna girdikten sonra, orada artık eskiden güzeli gören gözler artık güzel görmeye başladı. Güzel görmek ayrı bir olay. Güzeli görmek ayrı bir olay. Evet. Biz güzel görmeye başladık. Güzel, güzeli görmek demek bakışta merkezi obje yapmak. Yani ben dışarıdaki güzelliğin aslı bende mevcut. Ben Allah'tan geldim. Ben merkezimi ortaya koyarak onun üzerinden güzelliği tanımlamak yerine şimdiye kadar objeyi sübje değil, objeyi merkez alarak Güzelliğe öyle bakıyordum. Bu şuna benziyor. Tabi bu açıklamalar ben ihtiyaç duyduğum için yapmak zorundayım. Buyurun hocam. Ee, affınıza sığınarak yapıyorum. Estağfurullah buyurun. İşte o meşhur Ahi Evran, Allah dostuyla karşılaşıyor. Şemsetin Tebrizi ile. Bir leğene su koymuş, leğenin içindeki aynaya bakıyor. Şeye bakıyor, aya bakıyor. Ne yapıyorsun diyor? Aya bakıyorum diyor. Yani güzelliğe bakıyorum. Şemsettin Tebrizi diyor ki ona sen diyor şu anda diyor ensende bir çuban var mı diyor yok diyor yani ensende bir hastalık yoksa başını kaldırabilirsin aynaya bakıp bir aynadan güzelliği görene kadar başını kaldırıp güzelliğe direkt baksana diyor objenin üzerinden değil objeyi değil Bizzat kendi içindeki aya bak dışarıdaki ay ayrı içimizdeki ay ayrı Aslında ki o aya bakmak, o bir Allah'ın ayeti içerideki ayı gösteriyor, içerideki ışığı gösteriyor. Onun için eski tarikatlarda böyle güneşe bakmak, Ahmet dediği bir tarikatında vardı bu. Evet Efendim söyleyelim, aya bakmak vardı. Yani ay mürakabesi yapıyorlardı. tabi bunları anlayacak kafa da kalmadı bunları uygulayacak gönül de kalmadı, bunları anlatabileceğimiz insan da kalmadı bunları sadece anlatıyoruz daha önceki selefimiz, geçmişlerimiz bunları uyguluyordu deyip geçiyoruz, güzel bakmak esastır, güzele bakmak esas değildir güzel bakmak demek, kendi içindeki güzelliği bulmak demektir, güzellik dışarıdaki mecazi güzelliktir o güzellikler bir kadının güzelliği bir elmanın güzelliği Bir binanın güzelliği. Bunlar geçici güzellikler. O geçici güzellikten, mecazi, metaforik güzellikten esas realiteyi ifade eden, reeli ifade eden, içteki sabit, primordial olarak, evveli olarak, bende var olan doğuştan, Allah'tan bende miras olarak kalmış bir güzellik var. Ona ulaşabilen Allah'a ulaşmıştır. O zaman dışarıdaki güzelliklerin hepsi bir yol işaretidir. O işaretlere takılıp kalmayalım. Onların üzerinden isimdeki güzele, yani Allah'a ulaşalım, oldunlaşalım. Yani her, i̇şte, şey, her şey doğrudur. Sen doğruysen, doğruluk bulunmaz, gençlik, sen değeriysen diyor. Gençlik yıllarında insanlar böyle bir dalgın dalgın dolaşırlar. Evet. En sonunda bir yere bağlanırlar ve bağlandıkları yerde gerçek güzellikleri ve hakikati Allah'ı keşfederler. O zaman iç dünyalar genişler. Mevlana gibi her şeyi kuşatırlar. Daireleri 360 derecedir. Eskiden 15 derecelik açıyla, at gözüyle bakıyordu olaylara. Burada hakikat yok diyordu, burada hakikat yok diyordu. Hep at gözlüğünün sınırları içerisinde bakıyordu. Bakışı işte parabolik ve hatta işte panoramik diyoruz. 360 derece her tarafı kuşatıyor. Bu bardağı buradan bakıyor, yorumluyor. Karşıdan bakıyor, yorumluyor. Buradan bakıyor, yorumluyor. Buradan bakıyor, yorumluyor. Yukarıdan bakıyor, alttan. Bu bardak her yerden aynı gözükmez. Evet. Her yerde farklı gözüküyor. Bu bakış zenginliğine sahip olman için iç zenginliğe sahip olman lazım. Ama alışmışsın, ben bardağa kulpumdan bakacağım diye inat ediyorsun. Kulpumdan ne kadar görülürse o kadar görüyorsun sen. Ama bir de kulbu olmayan taraftan bardağa bak. Nasıl gözükecek? O denemeye genellikle korkarız biz. Dene onu da dene. 360 derece panoramik bir bakışla bak eşyaya. Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani eşyayı 360 dereceli geniş dairesel bir bakışla göreyim. Çünkü benim kalbimde bir nokta var noktayı süveyda. Onun açırımı dairedir. O daire benim 360 derece tur atmamı gösterir. Bütünü kainatı kucaklamamı gösterir. Eşyanın könüne vakıf olmamı, hakikate ermemi gösterir. Ben eşyayı 360 derece kuşatabilirsem eşya benim de oyuncak olur. Kuşlamazsam ben eşyanın oyuncağı olurum. Materyalistik dünya oy eşyanın oyuncağı olmuştur. Avrupa insanı bu westernizasyon hareketiyle, batılılaşma hareketiyle beraber materyalizm hareketi, evet. maddecilik hareketi eşyayı kontrol altına almak yerine insanı eşyanın kontrol altına sokmuştur. Güzel bakıyorlar onlar. Güzel bakmıyorlar. Güzel baksalar da Suriyedeki katliamı görürlerdi. Evet. Suyuredeki katliamı hala görmüyorlar. Çünkü güzel bakmıyorlar. Onlar sadece güzele bakıyorlar. Onların güzelleri de petrol. Düyandır Saint Mi. Maalesef böyle. İşte Esad Erbil Hazretleri de evet. hiç çekinmeden 1924 senesinde Esad Erbil Hazretleri yaşı 76 falandır. Evet. İşte o sıralar yaşı 77, 78. Yani gençken diyor, bir arayış halindeydim. Bende bir arayışım vardı diyor. Ama arayışı fazla sürmemiş. Hemen 17-18 çok küçük bir yaşta. Genç yaşlarda. Genç yaşlarda yine daha çocuk denebilecek yaşta. Pre-adülyans döneminde. Ta'l-Hariyir Hazretlerini bulmuş. Evet. Elhamdülillah. tal Hazretlerine 5 sene hizmet ettim. O vefat ettikten sonra onun emirleri gereği tarikatı. Aliye'yi, Nakşibendiye'ye intisab ettim diyor. Ve kendisi bu yazmış olduğu Risale-i Esadiye adlı eserde önce tarikat nedir diyor, onu anlatıyor. Tarikat, Mevlana'nın bir sözü vardır. Ben buradayım diyor. Ben buradayım. Ben kime ulaşacağım? Ben Allah'a ulaşacağım. Ben buradayım. Gayem orada diyor. Tamam ben buradayım. Kendim biliyor mu? O ulaşacağım Allah da orada. Ama ben oraya hangi yolla ulaşacağım onu bilmiyorum ben diyor. Tarikat işte bu yoldur. Allah'a nasıl ulaşılır? Evet. O batılı dillerde tarikatlara order kelimesi kullanılıyor. Düzen anlamına geliyor. Kanun anlamına geliyor. Order, tarikat. Onu ifade ediyor. Evet. İslamik orders, İslami tarikatlar tabirini kullanıyor. Burada... Esad-ı Hazretleri tarikatın ne anlam ifade ettiğini yani kulun Allah'ı nasıl içselleştireceğini zaten Allah kendi içinde var ve mevcut kalbinin noktayı süvedasında zamanı ve mekanı aşan bir yönümüz var metafizik kalbimiz var Allah zaten orada mevcut oradaki Allah'la biz temasımızı kaybettik materyalist olduk evet. biz seküler olduk Biz efendime söyleyeyim, dünyacı olduk. Biz paracı olduk. Biz artık dışa bakarak yaşayan bir insan olduk. Acaba bunları aşarak o teke o Allah'a nasıl ulaşacağız? Bunun yöntemi nedir? İşte kalp ruh, sırf, hafı, akvah zikir çekilecek. Nefis, cesel zikir çekecek. La ilahe illallah, nefih, ispat zikir çekilecek. Ondan sonra dört tane murakabe var. Onlar çekilecek. Ondan sonra dört tane fena makamı var. Onlar geçilecek. Ondan sonra fena fillah makamı, ondan sonra kamil insan olacağız. İşte bu tarikat bunu öğreten yani tarikat yöntem anlamına geliyor. Usul yol anlamına geliyor. Ben Ankara, ben buradayım. İstanbul o da orada. Ben Ankara'yı İstanbul'a nasıl bağlayacağım? İşte şu E5 trafik yolunu ve TEM otoyolunu izleyeceğim. Ve oraya varacağım. Öndeki tomtom var. Bakıyorum haritaya. Ona göre İstanbul'a gelen yolu buluyorum. Bu yolu gösteren kimselere şeyh adı verilir. Çünkü o yoldan gitmiştir. Tecrübesi vardır. O tecrübesini arkadan gelenlere yansıtıyor. İşte Esad-ı tarikatın manası nedir? İfade anlam nedir? Tarikat benim neyim oluyor? Tarikat benim... bindiğim bir araba oluyor. Ben o arabaya binemezsem İstanbul'a ulaşamam. Ve o arabada takip ettiğim yol oluyor. O yol güzergahını izlemeden o hedefe varamam. Metottur, yöntemdir, evet. usuldür Ondan sonra bu tarikatların kaynağı nedir? Kur'an ve sünnettir. Onu anlatıyor. Onunla ilgili deliller getiriyor. Zikir gereklidir. Bunu anlatıyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine Aminus kurullaha zikran kethira. Ey inananlar! Allah'ı çok çok çok çok çok zikredin diyor. Ve zikran kethiran kelimesi de nekire gelmiştir. Marife gelmemiştir. Yani yatarken, gezerken, tozarken, istirahat halinde, yürürken, konuşurken, yemek yerken, hangi aktiviteyi uygularsanız uygulayın, siz her sürekli Allah'ı hatırlama modunda olun. yani Allah eksenini yaşayın. Bazıları para eksenini yaşar. Borsayı takip eder. Lotları takip eder. Evet. Gayri fiyatlarını takip eder. Doların düşmesini, yükselmesini izler. BIST'i izler. Borç efendime söyleyeyim, altının, gümüşün fiyatlarını izler. Evlerin, apartmanların, arsaların, dairelerin, villaların fiyatlarını izler. Mercedeslerin, hayatı para endeksidir. O sürekli ya eyyühellezine dini aran kesiran. Yani parayı çok çok zikredin. O, o gruba giriyor. Evet. Biz de Allah'ı çok çok zikredin. Sürekli her şeyimizde merkeze Allah'a koyuyoruz. Her şeyi ona göre değerlendiriyoruz. Ya, referans noktamız bizim Allah. Paraya tapanların referans noktası da para. Parayla yatıyor, parayla kalkıyor. Biz de Allah'la yatıyoruz, Allah'la kalkıyoruz. Her şeyi Allah'a göre, göre değerlendiriyoruz. O da paraya göre değerlendiriyor. Onun dinuhum dinaruhum onların dinleri e, tatlıkları ve dinleri para oldu diyor. Ahir zamanda. Evet. Bir sürede böyle insan var etrafımızda. Paranın putlaşması, daha nelerin putlaşması var o konulara girmiyoruz. Gizli şirkle alakalı i̇mam Gazali'nin İhâyülü açıklamaları var. Ama zikrin lüzumu, niye çok zikrediyoruz? Bütün hedef Allah'ı içselleştirmek. Allah'a yanımıza yaklaştırmak, kulp, içimizde hissetmek, yaşamak, Allah'ta yaşamak. Bunların uzun uzun anlatımlar var. Zikrin n için lüzumlu olduğunu anlatıyor. Kişi çok sevdiğini hatırlar. Çünkü zikrin Türkçe karşılığı hatırlamak demektir. Peki ben Allah'a daha önce gördüm mü görmedim? E sen Allah'a zikrediyorsun kuran Kur'an-kerin öyle bir emir var. Ben Allah'a daha önce gördüm hatırlamıyorum Sen gördün mü? Yoksa sen de hiç kimse görmedi. Zikir demek, daha önce gördüğün bir şeyi Hatırlanın. hatırlamak. Unutursan forgot olur, unutmak olur. Nesiye, unuttu olur. Hatırlarsan zikir olur, remember olur. Akla getirmek, ha. İşte biz el es bezminde Allah'ı görmüştük. Daha önce Allah'a tecrübe ettik, biz yaşadık onu. Bu dünya gelince unuttuk. O güzel bir yer doğası. Evet. Onun için bu düşük dünyaya, bu deney dünyaya geldiğimiz zaman ağlayarak geliyoruz. Gülerek gitmeye çalışalım. Mevlana'nın dediği gibi, sen gülerek öl, arkandakiler ağlasın diyor. Mürşidin ahlakı ve efsafı, yani bir mürşidin kriteri, mürşid olan insandaki o kriter nedir? Ölçüt nedir? Bir kimseye mürşid diyebilmemiz için, Onun neler olması lazım? Ne hangi özellikleri bulunması lazım? muhammed bir meşrep olacak. Yaşayan Kur'an olacak. Yüksek ahlak sahibi olacak. Kamil olacak, olgunluk olacak. ve başkalar da olgunlaşacak, mükemmel olacak. Yani her isteyen mürşit o, yani ben mürşidim diyen piyasaya çıkan mürşit olmuyor yani. Yok, onun ölçüleri var. Ölçülerin, Ona bak. Ölçülerinden evet. bahsediyor. İnabe ve intisap, ders alma, bir şeye bağlanmak. Bağlanmak neyi ifade ediyor? Daha dün bizim doktora dersinde, din psikolojisinde yapılmış bir doktora tezi üzerinde şey yaptık. Karşılıklı e, şey yaptık, böyle e, fikir beyanı. Fikir teatrisinde. E, fikir teatrisi yaptık. E, debating yaptık. Karşılıklı müzakere yaptık. Bağlanma psikolojisi, Allah'a bağlanma psikolojisi insanları... ...sabırlı ve olaylara dayanıklı yapar. Peki bu bağlanma psikolojisi... ...bir insanda nasıl gelişir? 300 sayfalık doktora tezi. Bunu anlatıyor. İşte Esad-ı el de bunu anlatıyor. İnabe ve intisab. Burada iki kelime geçiyor. Bunun background'un, backfeeding... ...arka beslemesini anlamsal olarak... ...değerlendirdiğimiz zaman... Evet. ...ortaya çıkan bu. Bende Allah inancı ne kadar... ...kuvvetlenecek, ne zaman kuvvetlenecek... Kuvvetlendirmenin yolları nelerdir? Kuvvetlenirse olayı dünyaya dayanma gücü, zorluklara dayanma gücü, insanlara taşıma gücü bende artar. Psikoloji olarak bu gözlenmiş. İnanan insanlar daha dayanıklı oluyor. İnansızlar çok dayanıksız oluyor. Peki ben bunu nasıl sağlayacağım? İşte inabe ve intisap bunu anlatıyor. Evet. Gizli zikir nasıl çekilir? Efendim söyleyeyim, açık zikir nasıl çekilir? zikir halkası, yuvarlak olarak oluşturulur ve zikir çekilir. Bunun fazileti nedir? Hadmi Hacıganın halka haline getirilerek yapılmasının, camilerde topluca yapılan cehri zikir, rabuta, tevessül, hanımların zikre iştirakleri, hanımların şeyhe bağlanmaları gibi konulara temas eder ve bunu geniş geniş anlatır ki, bunların pek çoğu bugün, soru olarak, e, insanların akıllarına, fikirlerine görüyor. Muhterem Osman Nur Topaş Hocamızın da Müslümanın kendisiyle imtihanında tasavvuf adlı başında da قَدْ اَفْلَهَامَنْ تَزَكَّةَ ayet-i koymuş Osman Hocamız. Bu gibi konuları genellikle çok sorulan sorular üzerinde çok güzel e, anlaşılabilir, izah edilebilir. Bugünkü insanların anlayış seviyesine uygun çok güzel bir eser var. dinleyicilerimize özellikler bunları tavsiye ederiz. İşte bu Risale-i Esadiye'de kısaca bunlar anlatılıyor. Ve çok değerli bir kitap Erkam Yayınevi'nde Evi'nde bulunabilir. Alıp okursanız çok istifadeli olacağına inanıyorum. Hocam, Merak da anlatılan bu Erbil'le bu kadir Zikri ve Ateş'le alakalı bir hadiseden bahsediliyor, bir menkıbeden bahsediliyor. Bu menkıbeden bahsedebilir misiniz? Bu menkıbeyi anlatabilir misiniz? Efendim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Efendim şöyle söyleyelim Kadir-i Tarikat-ı Cehrib Zikir Esad Derbirli Hazretleri Hem Kadir-i Tarikat-ı Şehi Evet Refgani'den işte almış Hem de Taler-i Hazretlerinden de Rahmetullahi Aleyh'den de Nakşibendi Nakşibendi Mezar zaten taalharir azizleri, taalhkarı mezarları bugünkü Hakkari'nin Nehri kasabasında. Evet. Arkadaşlarımızdan böyle Ömer Güzel yazıcı falan, muhterem kardeşimiz, Allah'ı Mustafa kardeşimiz işte üç arkadaş gittiler, 2000 senesinden önce oraları güzel bir restre ettiler, para harcadılar, böyle düzenlediler. Daha sonra bir daha düzenleme yapıldı. yani gidip mezarı ziyaret edilebilir Hakkari'nin nehri hesabasında. Hakkari'ye de yakın bir yer. Bu cehri zikir cehri zikir insanı çok etkiler. Ama Fethur Rabbani adlı eserinde Abdülkadir Geylani'den kitabın da bir kenarına kaydettim bunu. Hedef kalple çekilen zihinle çekilen Yani sessiz çekilen zikir esastır. Ama genellikle insanlar afaktan enfüse, dıştan içe böyle bir alışkanlıkları var. Bunun için cehri zikir genellikle insanların hepsini etkiler. Ama bunun sonunda hafiz zikir esastır. Gelip oraya dayanmak ve orada karar kılmak lazım. Onun için zikri, cehri bir başlangıçtır. Zikri hafi, gizli zikir ise bir neticedir. Sürekli içinizde Allah'ı düşünüyorsunuz. Bir yandan da sosyal hayatınızı yaşıyorsunuz. Ama benim referansım Allah'ım, ben zihnimin bir kompartmanıyla ona uzay gemisi Challenger'ın böyle uzay istasyonuna kilitlendi gibi Allah'a kilitlenmişsin. Bir yandan da durmadan uydudan, uydudan dünyanın resimlerini gönderiyorum. Yıldızların fotoğraflarını gönderiyorum. Ama bağlandığım yeri rahatsız. Bir ayağım orada sabit ayak. Mevlevilerin dönerkenki sabit ayağı gibi Allah'ta. Evet. Öbür ayakla da bütün alemi geziyorum, dolaşıyorum. Şimdi Erkan Bey'le konuşuyorum. Sizinle konuşuyorum. Mehmet Bey'le konuşuyorum. Ama oraya kilitliliğim devam ediyor benim. O şuur altıma o yerleşmiş referans sabitim benim o. O sabitliği, o referans sabitliğini yaşıyorum. O referans sabitliği olmazsa, yani benim o duraganlığım, sabitliğim, sabit noktam olmazsa, ki imanı ifadedir o, yani standing'im olmazsa, understanding'im olmaz. Evet. Benim durmam olmazsa, anlamam olmaz. Vakfım olmazsa, vukufiyetim olmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hep vakıflar vardır. Dur, dur. Her ayetin kerimesini örüyorum. Kul hüvallahat. Dur. Vakıf. Ne yapacağız durunca? Duracaksın. O durmada Arapçada müks manası var. Yani Mekese. Durdu, biraz bekledi, biraz eğlendi. Niye duracağız? Şundan dolayı duracağız. O vakıftaki Kul hüvallahü bir ayet ve dur diyor orada. Durduk. E hadi düşününceğiz. Allahü sametle meli tölemiyor. Okuyacağız, duracağız. Düşüneceğiz yani. Sanding yapacağız. Andır Sanding için. Ayet-i kerimede لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ ala <gülüyor> مُكْسٍ Kur'an-ı Kerim'i dura dura insanlara oku. قُلْ هُوَ اللّٰهُ Dur, gitme. Bir içselleştir. Dilin söyledi. Aklın düşünsün, kalbin hissetsin. Dil söyleyecek. Akıl düşünecek, kalp hissedecek. Düşünmek de olmuyor. Kalbin hissetmesi lazım. Neymiş ehad'in manası? Yeni doğuş. Kulhu Allah'a da alın. Doğmak. Doğmak tazeliktir. Bir. Tazelik. Ondan sonra üç, üç, dört. Artık bayatlama. Tazeliğin kaybolması. Onu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin türbesini ziyaret etmişsinizdir ve biliyorsunuzdur. Evet. Onun türbesine gireceğimiz zaman şöyle türbe giriş kapısına göre işte türbenin kapısında da yazar her ki nakis ahmet inca temamşot bize ikaz ediyor orada Molla Cami yazmış her ki nakis ahmet kim noksanlığını bilerek bu dergahtan girerse içeride onun sepetini doldururlar tamamlarlar entelektüel olur kamil olur ve olgun olarak öbür kapıdan çıkar diyor Onun için girerken boş gireceksiniz türbeye, Dolu dolu girmeyeceğiz. Burası aşklar kâbeşidir. Dolu barda dolduramazsınız. Boş bardak dolar. Onu ikaz ediyorum Molla Camii. Onu okuyoruz. Bir beş dakika boşaltıyoruz. Ben bir hiçim. Ben bir hiçim. Ben bir hiçim. Bekliyorsunuz. O hiçlik duygusuyla Mevlana'nın huzuna varıyorsunuz. O zaman sizin sepetinizi doldururlar. Evet. Onu anlatıyor. Herkî nâkî sâmatîn cûh. Tâmâm şûhûd. Her kim noksan geldi, burada tamam, tamam, oldu. tamam oldu. Tamam kelimesinin latince karşılığı, batitle karşılığı olgun insan kelimesi çok kitap okumak. Entelektüel diyoruz. Entelektüel kelimesi çok kitap okumak manasına değil. Olgun insan olmak manasına geliyor. Latincesi enteleksiyadır bunu. Kitap okudu halde cahil çok insan gördük biz. bir çöpçü daha olgun oluyor. O olgun insana entelektüel deniliyor. İşte Mevla Ana'nın türbesine girerken sol tarafta Vahdeli Vücut çeşmesi. Vahdeli Vücut'u anlatan bir çeşme yapmışlar dedelerimiz. Mermerden çok güzel. Evet. Böyle yerin derinliklerinden sanki ka bir kaynaktan, bir kayadan artık bir kaynaktan bir su akıyor. Bir kase var, mermerden bir kase. Onun üzerine akıyor. O su doluyor, altında iki kase var. O doluyor. Altında üç kase var. Teklikten, vahdetten kesirete doğru açılım ifade ediyor. Ondan sonra onun altında iki tane mermerden kase var. Onun en altında bir tane mermerden. O da başoluyor. Geldiği yere toprağa gidiyor. Bu çokluk kesretin vahdetle, vahdetle o kilit taşında birleşmesi çok önemli. En bir, biri ifade evet. evet. Şimdi orada gördüğümüze göre Birden geldi, birden bitiyor. O yeni geldiği yer. Bir. İnna Allah'a aitiz. Ve inna ileyhi racun ve ona döneceğiz. Birden geldik, bire döneceğiz. Bu. Ama birde ne sırrı var? Doğuş sırrı. Doğuş, tazelik. Yeni doğan bir tay. Çok güzel gözükür. Yaşlandıkça artık gözümüze güzel gözükmez. Muddun Arabi Fusus de bunu şöyle anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yağmur yağdığı zaman yağmurun altına dururdu. Başındaki sarıyı çıkarırdı. Sükunette beklerdi diyor. Yağmur üzerine yağardı diyor. Niye böyle yapıyorsunuz Ya Rasulullah? dediklerinde Peygamberimiz tevhide ve tazeliğe ve tazelenmeye ve birle birlenmeye işaret etmek üzere bu yağmur damlaları Allah'tan yeni emir almışlar. bu yeni yağan, bu yağmurun damlalarında Allah tazeliği var diyor. Evet. Geldik gel, Geldikleri gelen tazeliği var. Onu duyuyorum diyor. Onu içselleştirmeye çalışıyor. Onun için diyor, Abi, bu hadis-i şerife göre her şeyin Allah'tan yeni gelmiş, yeni doğmuşlar küçükleri, kedi yavrusu çok güzeldir, köpek çok güzeldir, büyünce öyle güzel olmuyor. Çünkü kesrete bulanmaya başlıyor artık. İşte o bir, tazelenmeyi ifade ediyor. Bire gittikçe, la ilahe illallah dedikçe, ceddüdü imanukum bi kavli la ilahe illallah. Tehüd kelimesini, birleme kelimesini siz tekrar edikçe imanınız tazelenir, imanınız zenilenir. Evet hocam, anlatılan bu. İşte bu siz zikir çekerken aslında bire gidiyorsunuz. Yani tazeleniyorsunuz. La ilahe illallah derken tazeli yani birle Allah'la temasa geçiyoruz. Allah'ı selleştiriyoruz. Zikirden sonra yüzlerimiz pırıl pırıl olur. Elimiz yüzümüz nurlanır. kadir Zikrinde de Esad Erbil Hazretleri diyor ki biz Irak'ta Erbil'le diyor kadir Zikri çektirirdik diyor. karlvetin hatıratında sayfa 163'te oradan alındı yapmışız. Avrupa'dan gelen Karluvet Te tekkede duyduklarını, gördüklerini yazıyor. Esad-ı Elbih anlattığını yazmış. Biz de o kitaptan aldık. Buraya nakil olarak Kelami Dergahı'ndan Atara kitabının 160 sayfasından alıntı yaparak buraya vermişiz. Esed ı kendisi anlatıyor. Biz diyor büyük bir ateş yakardık diyor. Büyük bir ateş. Etrafında daire olurduk. 2-3-4 tane. Başardık devranı. Allah, Allah, Allah, Allah. Zikirderdik diyor. Bir keresinde maneviyatı çok yüksek bir dervişimiz vardı diyor. Böyle ateşin etrafında toplu zikir çekerken o dervişimiz kuvvetli bir cezbe yakalandı diyor. İhtiyarı elinden gitti. Kendini kaybetti. Gitti kendini ateşin ortasına attı diyor. Allah Allah. Kimsenin daha bir yok. Çünkü Gergez'in gözü kapalı. Zikir bitene kadar yaklaşık bir 15 dakika kadar ateşin ortasında kalmış diyor. Kimse kendisine fark etmemişti. Çünkü herkes o anda olanlar fark edemeyecek derecede derin bir ekstaz, derin bir ve derin bir zikir haline dalmıştı diyor. En sonunda Muhammedur Resulullah dedik, zikri bitirdik. Bir de baktık ki ya ateşin odasında bir derviş oraya. Oturuyor öyle sakin sakin ama yanmıyor. Ateş çok o zaman bir ateş. Yani 15-20 dakika orada durmuş. 15-20 dakika kalmış orada diyor. Ateşin ortasında. Hemen koştum onu yanan ateşten çıkardım. Kendisinde ve elbisesinde ön ufak bir yanma ve yaralanma yoktu. Elbiselerin ipliği bile yanmamıştı diyor. Sapa sağlam diyor. Kendine geldiğinde ateşi niye atladın evladım diyor sordum. ve ateşe atladığını farkında mıydın diye sordum. Verdiği cevapta içinde yanan Allah aşkı sebebiyle dışarıdaki yanan o ateşin ona daha serinletici geldiğini hissettiğini ve onun için atladığını söyledi ve serinlediğini söyledi. İbrahim Aleyhisselam ateşe atlarken biz yanmayı kafamızda kurguluyoruz değil mi? Halbuki İbrahim Aleyhisselam için neydi? Kuni berden ve selamen ala İbrahim. serin ve selamet. Demek ki vahdet sırrıdır bu. Ateşe atılırken serinlik, huzur, rahat. Başına bela görüyor. Rahatlayacaksın. Çünkü diyor ki Mevlana, başına bela geliyor, üzüntü geliyor, sıkıntı geliyor. Yani diken geliyor. Diken geliyorsa sevin diyor. Diken geliyorsa karan da arkadan gül de gelecek demektir diyor. Ama bela gelmiyorsa diken gelmiyorsa gül de yok diyor. Onu anlatıyor. Evet. Belalara sabredebilmek. Yani içindeki manevi ateşi dışındaki maddi ateşle soğutmak için kendisini ateş korunun içerisine atmış ve yanmamıştı diyor. Ben bunu Irak'taki Erbil'deki dergahımda bunu ben yaşadım diyor. Bu, bu no, no, normal bir durum değil değil mi hocam? Yani Cezbedinde o. Akıl başı yani, değil normalde. Evet, tamam. öyle, Ateşe atalım kendimizi derseniz hemen yanar kür olur. Bu yap yapılan bir şey değil, yaptırılan bir şey. Yaptırılan, bu. Evet. Kendi istem gücü, kendi istenç gücü, irade gücü, isteme gücü kendisinde değil. İrade kevni iradeye abi olmuş. Allah'ın iradesi altında yapıyor. Onu oraya koyan irade onu orada yapmıyor. Evet. Sen kendi iradene girersen, Yanar, o zaman o büyük irade senin yanmamanı ve muhafaza edilmeni ve orada durmanı belki istemeyebilir ve yanabilirsin. Ve yapılmaz. Yapılmaz. Evet. Çünkü bu bir özel bir haldir. Evet. Her zaman da olmaz. Zaten hayatında Esad Erbülü Hazretleri bunu bir kere yaşamış. Evet. Ve bunlar da referans değildir aslında. Ama böyle hallerde olabilir. Ama bunlar vaka olmuş yani. değil mi? İşte onun için bu ateşle olan... Evet. bir e, eser i bir aslında bana göre ateşle bir imtihanı var biliyorsunuz. Evet. Hayatını kaybetmiştir. Evet. Ateş diye şiir yazmıştır. Adama bu ateş şiirini yazmasındaki saik ve ateşle imtihanı bu Musul'da, pardon Erbil'de zikir çekerken ortaya büyük bir ateş yakıyor, Büyük bir halka kuruyor. Zikir çektiriyor. Ta o kadir zikrini yaparken Orada ortaya yakmış olduğu İbrahim ateşinden kaynaklanan bir etkiyle mi ateş şiirini yazdı acaba? Gül ateş, gül zar ateş, kefen ateş değil mi? Evet. 23 tane ateş kelimesi geçiyor. Peygamberimizin peygamberliği de 23 sene. Çile. Ateş yerinin manası bu olsa gerek. Ateşle yanan, ateşle rahat bulsa gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. yani ateş deyip geçilmek lazım. Ateş var, ateş var. Size bana ateşten haber ver. Kimisi para aşkıyla yanıyor, kimisi Allah aşkıyla yanıyor. Allahu Teala hepimizi Allah aşkıyla yananlardan eylesin. Bunlar büyük dersler. Evet. Ee, biz buraları fazla okuyamıyoruz. Okuyabildiğimizde bu kadar görüyorsunuz. Hocam teşekkür ediyoruz. Kıymetli kardeşler dinleyenleri, kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Programın arşiv kayıtlarını Erkam Radyo'nun web sitesinden dinleyebilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.